Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Birleşmiş Milletler iklim görüşmelerinde müzakereciler, küresel bir karbon piyasası tasarımına ilişkin derin fikir ayrılıklarının üstesinden gelmeye dursun, ülkeler ikili anlaşmalar yaparak bu sorunların üzerine gidebiliyorlar. Yeni imzalanan anlaşma, Peru'nun sürdürülebilir kalkınma projelerini finanse etmesine olanak sağlarken, İsviçre ise, salım azaltımlarını ulusal hedeflere göre hesaplayabiliyor. Peru Çevre Bakanı Kirla Eşegari, anlaşmanın müzakere edilmesinin iki yıl sürdüğünü ve ülkeler arasındaki işbirliğinin iklim hedeflerimizi gerçekleştirmeyi nasıl kolaylaştırabileceğinin de aynı zamanda vatandaşlarımız için nasıl refah sağlayabileceğinin de bir örneği oldu dedi. Peru ve İsviçre aynı emisyon azaltımları için kredi talep etmeyecek. İşlemler İsviçre karbondioksit yasası tarafından 2030 itibariyle 35-54 milyon ton karbon denkleştirmesini sağlamak için kurulan CLIC Vakfı tarafından yönetilecek. İsviçre ve Peru hükümetleri hangi faaliyetlerin karbon kredisi oluşturmaya uygun olduğunu belirleyecek. CLIC'in Uluslararası Eş Başkanı Michel Classen enerji verimliliği ve elektrikli otobüslere yatırım yapabilecek küçük ve orta ölçekli işletmeler için 50 milyon dolarlık yeşil kredi gibi girişimler düşünüldüğünü söyledi. NTV'nin aktardığına göre Arktik Okyanusu'nda yer alan ve Kuzey Ruz Denizi olarak bilinen Lapte Denizi uydu ile gözlenmeye başlandığından bu yana ilk kez Ekim ayı sonlarında donmaya başlamadı. Kutup bölgesinde yaşanması olası zincirleme etkiler konusunda uyarıda bulunan bilim insanları gecikmenin Rusya'nın kuzeyinde olağan dışı bir şekilde süren uzun süren sıcaklıktan ve Atlantik sularının kuzeye akmasıyla açıkladı. Bununla birlikte bölgedeki okyanus sıcaklıkları rekor kıran bir sıcak hava dalgasını takiben kısa süre önce ortalamanın 5 derece üzerine çıktı. Daha önce yapılan bir araştırma Sibirya'da sıcak hava dalgasının endüstriyel ve tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan salınmalar nedeniyle en az 600 kat daha arttığını ortaya koydu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sürekli izleme merkezi tarafından güncel olarak paylaşılan hava kirliliği raporlarına göre İstanbul'da hava kirliliği oranı pandemi dönemini kapsayan Mart Nisan Mayıs aylarına göre %12 arttı. Kirliliğin daha yoğun olduğu bölgelerse Kadıköy iki telde ve kağıthane olarak sıralandı. Raporu değerlendiren İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hüseyin Toros Dünya Sağlık Teşkilatı diyor ki her yıl ortalama 7 milyon insan hava kalitesinden dolayı ölüyor. Bu hava kirliliği hepimizin sorunu. Hepimiz bu hava kirliliğini nasıl azaltabiliriz diye çalışmalar yapmamız gerekiyor." dedi. Ve Profesör Doktor Toros tüm dünyada mar insan ölümleri sayılarında Pandemi nedeniyle önemli oranda tedbirler alındı. İnsanlar hayatlarını daha çok evde geçirmeye başladı. İnsanların faaliyetleri azaldığı için hava kirliliği de azaldı. Normalleşme süreciyle hava kirliliği değerleri de hızlı bir şekilde artışa geçti dedi. Artık şehirlerin havası solunmaz hale gelmiş durumda. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede 2020 yılı Eylül ayı ile 1981-2010 yılları arasındaki 30 yıllık dönemdeki Eylül ayları karşılaştırıldı. Buna göre 30 yıllık dönemdeki Eylül ayları ortalama sıcaklığı 20,5 derece iken 2020 Eylül ayı sıcaklık ortalaması 23,9 derece olarak gerçekleşti. Sıcaklık artışlarını değerlendiren İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen Yaz mevsiminde Eylül ve Mayıs, Mayıs aylarının dahil edilmesi gerektiğini ifade etti. Sıcaklık değişimine baktığımız zaman genellikle son 30 yıllık verileri değerlendiririz ve bu sene ne olmuş ona bakarız. Baktığımız zaman İstanbul'da Eylül ayında sıcaklık ortalaması 20,5 derece. Ancak bu sene 24 derece oldu. 3,5 derecelik bir artış var. Bu artış önemli. Sonbahar dediğimiz Eylül ayının artık yaza dönük bir sıcaklık olduğunu görüyoruz. Demek ki artık Eylül ayını sonbahar ayı olarak değil, yaz ayı olarak değerlendirmemiz lazım. Buna göre artık Eylül ve Mayıs ayının da yaz mevsimine dahil edilmesi lazım. Yani 3 aylık yaz mevsimini 5 aya çıkarmış oluyoruz dedi Profesör Doktor Şen. Artık biz Akdeniz ikliminden çıkıyoruz. Yazları kurak ve sıcak, kışları ılık ve yağışlıydı. De artık bunu terk ediyoruz yarı kurak iklime doğru gidiyoruz. Yani küresel iklim değişikliğinden kaynaklı bu durumun sonucunda en tipik örneğiyle tropikal gece dediğimiz geceleri yaşamaya başladık. Gece minimum sıcaklığın 20 derece üzerine çıkması durumudur bu. Bizde geceleri 20 derecenin üzerine çıkan günler çok arttı. Bu da yarı kurak iklime doğru gittiğimizi gösteriyor. Türkiye artık iki mevsimli bir ülke oluyor. Sıcak bir yaz, ılık bir kış ifadelerini kullandı. Cumhuriyet'ten Cemil Ciğerim'in haberine göre ordunun Korgan ilçesine bağlı çiftlik mahallesinde yapılmak istenen Balamir HES için şantiye kurmak isteyen şirketin çalışması üç kez halk tarafından durduruldu. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği